Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacakta birbirine dolandı mı o gün sevk yalnız Rabbinin huzurundadır. Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan bir eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişi kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Bir anlamda ödünç alınan nimetin sahibine teslimi. Eskilerin tabiriyle, Sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşi. Ne güzel demiş Yunus, iş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola, çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Her şey ama her şey son bulur. Her şey doğar, gelişir ve ölür. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duru veriyor. Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü öyle harcıyoruz ki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor sanki hiç ölmeyecekmiş gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor. Bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken kimimiz de vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor. Kimimiz de Öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz. Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttığı zaman zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayım başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla övütmeye başlıyor. Netice bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek insan ölümü unutsa da Ölüm insanı unutmuyor. Müzik Ölüm olayı her ne kadar bazı olayları fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen birçok olay var. Bu işin başka bir yüzü var. Evet, görmediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldıramazdı. Yüce Rabbimiz, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış. Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, Dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselam emrinde görev yapan nice melek her gün nerede olursa olsun hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar. Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreçtir. Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor, ya da ölüm ona ansızın geliyor. Bir elim trafik kazası, ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede, o an geldiğinde, kişi bir daha dönmemek üzere, bu hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde, ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için, sevenleri her türlü çağrıya başvuruyorlar. Azıcık bir ümitle dahi, etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi, onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu gayet iyi biliyor. Çünkü o anda, bugüne kadar görmediği, başka bir alemden yaratıklarla ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor. Bu anı Kur'an-ı Kerim Vakıa suresi 83 85 Cuma suresi 8 En'am suresi 61 62 ve Ali İmran 145. ayetlerinde şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayandığında ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksizlik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de, görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinizi haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahu'l-Azim. Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Şimdi burada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı, nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Ve niye kazanıldı onca mal? Mevki, çoluk çocuk, ev bark, kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi? Bu çaba ne içindi? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük dünyada? O zaman, o zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş birisi. Ardından öyleyse, niye varım diye de eklemeliydi. Şimdi düşünelim. İlk çığlık ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarla Noktayı koyuyor hayata ve yolculuk bitiyor. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak biçimde durması, çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların genişlemesi, gevşemesi. İşte böyle başlıyor o dönüşü olmayan yolculuk. Allah-u Teala'yı görmüyoruz bu yolculukta. Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun zaten imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı. İmtihan sorularının cevaplarını, imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra da imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denilebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana çalışan da çalışmayan da nasılsa mezun olacak diploma alacak bu kadar imtihana ne gerek vardı? Ama burası imtihan dünyası Bilim bir yere kadar geliyor. Bu noktada kapılar bilim dünyasının da yüzüne çarpılıyor. Ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Aslında ölüme her yer aynı uzaklıkta. Ve dünya bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen gecesiyle gündüzüyle dört mevsimiyle rüzgarı yağmuru bulutu toprağı toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle üzerinde yaşayan canlılarıyla kendini sürekli yenilemesi ve muazzam gidişatıyla dengesiyle bir muamma peki ya insan erkeğiyle dişisiyle eliyle gözüyle Kulağıyla, beyniyle, Mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, Konuşması, okuması, yazması, düşünmesi, Kederi, sevinci, ruhuyla, Dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Bütün bunlar, Baktığını gören her kişi için gözle görülür, Elle tutulur şeyler. Zaten denir ya, Gören göze, hisseden bir kalbe, anlatmaya ne hacet. Ancak hepimizin bakıp göremediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızdan. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan şöyle tahlil ettiğimizde kimi zaman olur? Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. Yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bunların hepsi boşu boşuna mı? Bu kadar masraf, süper bir maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey o kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi? Evet, gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Rabbimiz, Mü'minin Suresi ve Sad Suresinde bizi boşuna yaratmadığını ve kendisine döndürüleceğimizi buyuruyor. Şimdi düşünün, bir zamanlar bugünkü yaşlılar veya mezarda olanlar da gençti. Güzeldi, diriydi, kan doluydu, can doluydu. Ancak anlayamadılar nasıl geçti ve nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açıp gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifinde buyurdu. Şaban ayının on beşinci gecesi, yani beraat gecesi, melekül mevtin, yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri, orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri, Ölüler Defterine Geçmiştir. Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan, şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler, Dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrünün tarifini deseniz, vallahi bir kapıdan girdim, diğerinden de geçiyorum, geçmek üzereyim der. Hakikaten su misali. Rüzgar misali ömür. Gelip geçi veriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan Gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti? Hep mezarlıklardan geçiyoruz. Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek başkaları da, biz nasıl başkalarının cenazelerine bakıyorsak, bizi böyle seyredecek. Ama hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi ve hiç yakıştıramayız kendimize. Bir gün, bir cenaze sırasında, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şöyle buyurdu. Söyleyin, bizim üzerimizde, Ölüm yazmadılar mı? Söyleyin, götürülen bu cenazeler, hemen dönecek olan misafirler mi? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. Dinimiz Yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor oysa ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak niteliyor. İmamı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda: ''Dünya rüyadır. Ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık boş rüyalardır.'' Ve selam. Bazı sualler var. ''Niye varım? Ben bu dünyada niçin yaşıyorum? Ben nereden geldim? Ve ben nereye gidiyorum?'' Ben neden ölüyorum ve ben ne olacağım? İşte düşünen her insanın sorduğu ya da sorması gereken sorular bunlar. Peki cevabı nerede? Cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve En'am suresi 162. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğu ile imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha güzel işler yaptığını belirtmek için Ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi, Allah içindir. Sadakallahülazim. Zamanı içinde bulunduğumuz şu yıllarda, örneğin 2020 yılında kısa bir zaman için zamanı durduğumuzu varsayalım, öyle düşünelim ve zamanı günümüzün Tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım ve bir an için kendimizi dinin ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada zannedelim. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım. Bu insan kendince aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak veya açıklamaya çalışacak. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu ve bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği. Bunu cevaplayamaz. Kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı yoktur. Bunu bilimle de açıklayamaz, çünkü elinde veriler yoktur. Bugünün bilim dünyasının cevap veremediği gibi. Verilerin de olma imkanı yoktur, çünkü kendinden evveli kendisi için bir meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile, her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır. Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta, bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu, beyni fazla yormadan, çok fazla uğraşmadan, her akıllı insanın varabileceği bir noktadır. Ama bununla bitmez Aslında iş tam da burada başlar Yaratıcı gerek bir insan olarak kendini gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır? Neden herhangi bir insanın gözüne bu kadar gözükmemiştir bugüne kadar? Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi haline mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da, işte şunu şunu da ben yarattım, şu sebeple yarattım, şunları şunları yapmanız lazım, bunları bunları yapmamanız lazım demesi gerekmez miydi? Evet. Yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları tekrar tekrar soracak ama yüz yıllar geçse de, binlerce yıl geçse de cevabını alamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratıcıya karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini yine cevaplayamayacaktır. İşte burada, tam da bu noktada, dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır. İşte bu noktada din ve yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda yüce yaratanın rahmeti yine imdada yetişiyor insana. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese, yakını bile olsa yükünden bir şey taşıyamaz. Sen ancak görmediği halde Rabbinden korkanları, namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseyi işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz, seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı ve peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahülazim. İşte böyle buyurdu Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Evet, var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği, büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin, hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin, ne kadar önemli bir yer tuttuğu ortaya çıkar. Yüce Allah kendini görmek sizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi. Ne için? İmtihan için. İnsan oğlunun ömür dediğimiz serüveni içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olay ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebi ve insan sadece bunun için yaratıldı. Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda çok güzel. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var. Tabii sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman diyoruz değil mi? İyi olan kazansın. Peki nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Ve bir sınavdan geçmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını öğretmen nasıl anlayabilir? Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var. İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere, dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları bir hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için, girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer... Cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa bu yalnızca insafsızlıktır. Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de buna uymak düşer. Yani sözün özü dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyecekseniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize. Andolsun ki biz, kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince, imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahu'l-Azim. Bugün yaklaşık 7 milyar insan, dilleri, dinleri, ırkları, renkleri farklı milyarlarca insan, dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, ...milyonlarca kilometre karelik alan üzerinde yayılmış yaşıyor. Dünyanın bir yüzünde gecenin çökmesiyle... ...kimi insanlar tatlı rüyalara dalarken... ...kimileri bir gözü açık diken üstünde yatıyorlar. Diğer yüzünde ise yeni günün ilk ışıklarıyla insanlar hayallerine koşarken... ...kimileri de bombanın altında savaşın yeni bir sabahına gözlerini açıyorlar. Dünyanın bir yerinde tabi afetler yaşanıyor, bir başka yerinde festivaller kutlanıyor. Bir bölgesinde insafsız bir savaş hüküm sürüyor. Ama diğer bölgesinde barış turları yapılıyor. Bir tarafta insanlar yokluk ve sefaletle kavga veriyor, bir diğer tarafta insanlar eğlencenin türlüsünü yaşıyor. Ülkenin birinde açlıktan mideler yapışıyor, bir diğerinde fazla yemek yediği için perhiz kitapları öneriliyor. Kimi bir saltanat beşiğinde hayata gözlerini açarken, kimi cami avlusunda hayata merhaba diyor. Batı alemi denilen dünya nüfusunun yüzde on beşini bile bulmayan bir kesim, dünyanın kaymağını yerken, asıl büyük kesim, yalamakla yetiniyor. Evet, burası dünya. Tuhaflıklar, çelişkiler dünyası. Dünyanın böylesine çelişkili, böylesine tuhaf olmasının da bir sebebi var. Biz insanoğlu. Tek suçlu insanoğlu ve onun bitmek ve bir türlü tükenmek bilmeyen hükmetme duygusu ve daha iyi bir yaşam uğruna her şeyi mübah gören hayat felsefesi hep bana hep bana diyen doymayan nefsi dünya güzel yaşamak da öyle dünya malı da güzel can kadar olmasa da velhasıl dünya hayatı güzel bir gün gelip kopmak olsa da peki Nedir oğlunu hayatına böylesine bağlayan, geçmişte yaşadıkları mı, yoksa yaşayacak oldukları mı, elde ettiğimi, yoksa beklediğimi, kazandığımı, kaybettiğimi? Eskimeyen, solmayan, bitmeyen ne var? Her şeyden evvel biz kendimiz tükeniyoruz. Bir şeylere erme uğrunda kendimizi hayat boyu bitiriyoruz. Bir şeyler tutku oluyor içimizde, peşine düşüyoruz derken, tüm hayatımızı kapsayacak bir kovalamacaya dönüşüyor bu hırsımız. İstediklerimiz olursa, yakalıyoruz, bu sefer de ya kaçırırsak endişesiyle kahroluyoruz. Elde etmenin verdiği sevinç, bir gün kaybetme düşüncesiyle kursağımızda kalıyor. Ve öyle bir zaman, öyle bir an geliyor, yorulduğumuzu hissediyoruz ve soluklanmak için şöyle kısa bir ara veriyoruz. Değer mi diye diyoruz. Kimimiz için, ne için geldiğimiz bu noktada yapacağımız muhasebe artık bir anlam taşımıyor. Çünkü her şeyi baştan almaya ya yeterli zamanımız ya da cesaretimiz kalmıyor. Kimimiz içinse muhasebe onur kırıcı oluyor. Nelerin tükendiğini düşündüğümüzde, bunları kendimizin tükettiği gerçeği, onurumuzu zedeliyor, ağır geliyor. Kimimiz içinse muhasebeye imkan kalmıyor. Çünkü ilahi mühür geçit vermiyor. Öyle ya da böyle, her verdiğimiz çaba zaman tüketiyor. Ve tüketim faturası, Önümüze geliyor. Kalem kalem inceliyoruz ve görüyoruz ki hiçbir çaba boşa çıkmamış. Bize bir şeyler kazandırmış, bir şeyler öğretmiş. Ama iyi ama kötü beraberinde bir şeyler alıp götürmüş bizden. Ama değmiş ama değmemiş. Sözlerimiz dünya için çabalamayı gereksiz bulduğumuz anlamına gelmesin. Elbette hepimiz şartlar el verdiğince, gücümüz yettiğince, hayatımızı devam ettirmek, topluma, bilime, insanlara katkıda bulunmakla ilgili gerektiği kadar çaba sarf etmeliyiz. Ve buna zaten mecbur sorumluyuz. Ayrıca dünya hayatının nimetlerinden meşru bir şekilde faydalanmak, yine meşru olmak şartıyla bir yerlere gidebilmek için çaba sarf etmek, yani genel anlamda meşru hayat mücadelesinin neticesinde elde ettiklerimizden yararlanmakta bir sıkıntı yok. Ancak burada önemli olan bir şey var. Bu çabayı ne uğruna yaptığımız ve bunun sınırları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe, Kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. 1- Ömrünü nerede harcadığından. 2- Ne amelde bulunduğundan. 3- Malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından. 4- Vücudunu nerede çürüttüğünden. Koş durup duruyoruz hayatta. Bir muamma debdebe. Günlük yaşamımıza baktığımızda en yoğun çabaları nefsimizin tatmini için verdiğimizi görürüz. Bununla birlikte çabalara bir sınır koyma, bir ölçü belirleme şansını da ekseriyetle yitiririz. Çünkü arzu ve heveslerimiz bizim başımızı döndürür. Bir anda her şeyin önüne geçer ve gem vurma kudretimizi kırar. Nefis dediğimiz şey, bizi bunların peşine öyle bir takıyor ki, bir çabanın neticesini almadan, bir başka çabanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Koskoca ömrü, telafisi mümkün olmayan, yani sermayemizi, gözümüzü diktiğimiz çok da önemli olmayan o şeylere kavuşabilmek uğruna, hiç acımadan harcıyoruz. Hiç sınır tanımaksızın, birçok şeyi teperek ve birçok şeyden de vazgeçerek verdiğimiz bu çaba, bize meşru kılınanı da, gayri meşru hale getirmemize sebep oluyor. Çünkü, dünya hayatının nimetleri olarak nitelendirebileceğimiz, o arzu ve hevesler uğruna, bedenimizi, ruhumuzu, hatta hayatımızı, nefsimizin ipoteği altına veriyoruz. Nefsimizin kulu ve kölesi haline geliyor, bir başka deyişle nefsimizi ilahlaştırıyoruz. İşte bu durumu Rabbimiz Celle Celaluhu, Ali İmran Suresinin 14 ve Câsiye Suresinin 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek yerin güzelliği Allah katındadır arzu ve hevesini ilah edinen bilgisi olduğu halde, Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerini perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz mısınız? sadakallahul Hiç düşündük mü? Hayata gelmeyi biz istemedik. Bizim irademiz söz konusu bile olmadı. Ama geldik. Ölmeyi de biz istemiyoruz. Ama ölüyoruz ve öleceğiz. Hayatımızdaki en önemli iki nokta. Başlangıç ve bitiş. Ne garip ki tamamen bizim irademiz dışında. Yaşama gelip gelmeme veya zaman, mekan, Şart belirleyebilme gibi bir şansımız yok. Kimin oğlu veya kızı olacağız? Nerede dünyaya geleceğiz? Zengin bir ailenin mi, fakirin mi? Hangi ülkede doğacağız? Bunu belirleyemiyoruz. Hürriyetimiz, en öneme haiz bu birkaç noktada, tamamen kısıtlı ve istemesek de kabulleniyoruz. Yüce Allah'ın diledikleri müstesna, Kainatta neye bakarsanız bakın, her şeyin öncesi, bir sonrakinin olabilmesi için gerekli şart ve gerekli ortam konumunda, yani bir diğerinin oluş sebebi. Hangi şey olursa olsun, o şeyin olabilmesi, kendinden evvelki şeyin daha önceden oluşmasına bağlı. Örnek vermek gerekirse, dün olmasaydı, bugün olmayacaktı. Bugün olmayınca yarın da olmayacaktı. Hayata gelme olmasaydı yaşamak olmayacaktı. Yaşamak olmayınca e, ölüm de olmayacaktı. İşte ömür sürme hayata gelmenin, ölüm ömür sürmenin, ahiretse ölümün bir sonucu. Bu insanoğlunun takip edeceğim bir mutlak süreçtir. Bunun aksini iddia edenlerin, bu gerçeğe direnenlerin, hayatın, ölümün, insanların, bitkilerin, hayvanların, havanın, suyun, dünyanın, güneş sisteminin, bu sonsuz kainatın ve şimdi sayamayacağımız, Milyarlarca hassas dengenin nasıl ve niçin var olduğuna açıklık getirmeleri lazım. İnsanoğlu gerçeğe niçin direnir? Varsayımlarının sağlam olmasından mı, gururundan mı sizce? İlahlaştırdığı nefsinden mi? Putlaştırdığı hayat felsefesinden mi? Menfaatinden mi? Gerçeği bir kere olsun düşünmekten kaçtığından mı? Gerçek sorumluluk getirdiği için mi? Yoksa kendini yargılamanın hatasını, kabulünü güçlüğünden mi? Hangisi olursa olsun, bu sebeplerden herhangi biri veya birkaçı veya başka, daha başka nedenlerle Hakk'a göz yummak gerçeği değiştirir mi? Veya akıbeti değiştirir mi? Şu veya bu şekilde hayattan nasiplenmiş her insanoğlu tıpkı hayata gelme ve ölme gibi seçme şansının olmadığı bir diğer süreci daha bu mutlak seyir içerisinde yaşayacak ve bir zaman gelip yüce mahkeme huzurunda o koca ömrün hesabını verecek. Bu durumu Rabbimiz Celle Celaluhu, En'am suresi, Kaf suresi, Rum suresi ve Casiye surelerinde şöyle aktarmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yerleri gerçekle yaratan odur ki, "Ol" dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. Sur'a üfleneceği gün hükümranlık onundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilir. O hakimdir, haberdardır. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz olan o günün gelmesinden önce, kendini doğru dine yönelt. Sabret ki Allah'ın sözü şüphesiz gerçektir. Kesin olarak inanmayanlar, seni hafife almasınlar. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, Batıl sözlere uymuş olanlar, Hüsranda kalırlar. Onlar çağrılır ve denir ki, Bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir. Bu kitabımız, Gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz. Biz öldürürüz. Dönüş bizedir. O gün yer yarılır. Onlar çabucak ayrılır. Bu bize göre, Kolay bir toplanmadır. Onların dediklerini biz biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden korkanlara, Sen Kur'an'la öğüt ver. Sadakallahülazim. İnsanoğlu istese de, istemese de dünyaya geldi. Ve yine isteyip istememesine bakılmaksızın ölecek. Bugün nereye bakarsanız bakın, mezarlıklar şehirlerin en uzak yerlerinde. Dedik ya, ölüm soğuk bir kelime. Aklımızın ucuna bile getirilmesini istemiyoruz. Neşemiz kaçıveriyor. hastane koridorlarında, yoğun bakım ünitelerinde veya mezarlıklarda yakınlarını bırakanlar, o anları yaşayanlar bir müddet ölümü akıllarına getiriyorlar. Ben de kabre gireceğim. Ben de bir gün bu yoğun bakım ünitesinde yatacağım belki de. O trafik kazası haberi belki benim haberim bir başkasında olacak, yer değiştirecek. Vahşice öldürülen gazetede okuduğum ve korktuğum, o kadının başına gelen belki benim başıma gelecek. Sebepler çok ama gidilecek yer tek. O da ahiret. Bir Allah dostu şöyle anlatıyor. İnsanoğluna uzun uzun nasihat vermeye, sohbet vermeye gerek yok. Ölüm en önemli nasihattir. Anlayabilene allah Teala'dan niyazımız Dünyadaki ölüm uykusundan bizi uyandırması Ölmeden evvel nefsimizi öldürebilmek Ve sonsuzluğa giden o kapı eşiğinde Azrail aleyhisselamla ve meleklerle karşılaştığımız Dünyadaki her şeyi geride bıraktığımız ve gözümüzle, hissiyatımızla, kulağımızla hiç o zamana kadar fark etmediğimiz şeyleri yaşadığımız, belki de korktuğumuz bir taraftan şeytanın imanımızı çalma müdahalelerine karşı aklımızın, dimağımızın karıştığı o anda imanla çene kapıyanlardan eylesin cümlemizi. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlı ameller üzere yaşamayı, sıhhat üzere ömür geçirmeyi ve iman ile göçmeyi cümlemize nasip buyursun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin, hastalarımıza şifalar buyursun ve ölümü en imanlı olduğumuz, en güzel hayırlar yaptığımız ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Bizden razı olduğu bir anda bize versin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.